İmam Ebû Zekeriya Nevevî rahimehullah'ın Riyâlu Salihin adlı hadis derlemesini hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz Babu Tahrimiz Zulmü ve'l-Emr bi Redd'il Mazalim. Zulmetmenin haram olduğu ve zulmederek ederek elde edilen Emanetlerin yahut da hakların sahiplerine geri verilmesi babı. Biliyorsunuz arkadaşlar zulüm zulüm ya Allahu Teala'ya karşı olur ya da Allahu Teala'nın kullarına karşı olur. Zulüm kelime olarak naks eksiklik manasındadır. Eğer Allahu Teala'nın Bizler üzerindeki hakkını tam anlamıyla yerine getirmemiş olursak, yerine getirmezsek ne yapmış oluruz? Zulmetmiş etmiş oluruz. Allah Teala adına, Allah Teala hakkında işlenebilecek en büyük zulüm de nedir? Şirktir arkadaşlar. Allah Teala'ya bir eş, Allah Teala'ya bir ortak koşmak Allah Teala hakkında en büyük zulme düşmek, en büyük zulmü işlemek anlamına gelir. Biliyorsunuz Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat ederken ne diyordu? Ey evlat! Ne yapma? La tuşrik billah. Şirke düşme. Şirke bulaşma. İnne şirke le zulmun azim. Zira şirk nedir arkadaşlar? Le zulmun azim. Büyük bir zulümdür. Daha sonra da kullar arasında Hakların çiğnenmesi var. İlim ehli bir kulun bir kula ancak şu suretlerde zulmedeceğini söylüyor. Malı konusunda mümin kimsenin yahut da bir kulun diğer bir kula, kula mal mülk konusunda zulmetmesi mümkündür diyor. Yahut ırzı konusunda zulmetmesi mümkündür diyor. Kul şayet diğer kullanın malına yahut ırzına yahut canına iktidar ederse, saldırırsa, haksız yere bunlara el uzatırsa ne yapmış oluyor? Zulmetmiş oluyor. Yani bir insan bir kulun ırzı hakkında, namusu hakkında ailesi hakkında yahut kendi karşısındaki insanın ırzı hakkında konuşuyorsa ne yapmış olur ona? ırz etmiş olur. Zulmük zulmetmiş olur. Yahut malına mülküne el koyuyorsa, emanet olarak alıyor geri vermiyorsa bunların hepsi ne oluyor? zulüm oluyor. Yahut nefsine, karşısındaki kimsenin canına zarar vermek için veya zarar vererek bir e, davranışta bulunuyorsa ne yapmış oluyor? Karşısındaki kula zulmetmiş oluyor. Bunların hepsi Allah Teala'nın haram kıldığı zulüm çeşitlerindendir arkadaşlar. İmam-ı rahimahullah burada bizlere Allah Teala'nın Gafir Suresi'nin 18. ayetini zikrediyor. Allah Teala bu surede bu ayette bizlere şöyle buyuruyor. Ona li zalimina min hamim. Zalimlerin, zulmedenlerin bir dostu yoktur. Yani kıyamet günü ahirette zulmeden kimselere bir dost yoktur. Onlara destek olacak, onların yanında olacak bir arkadaş, bir dost olmaz. Wala şefii'in yutaa. Aynı şekilde sözü dinlenen bir şefaatçileri de olmaz. Zalimler yalnız kimselerdir ahirette. Yine müellif rahimeullah'ın burada Hac Suresi'nin 71. ayetinde zikrettiği ayette buyurulduğu üzere diyor ki Allah Teala "Onal-zalimîne min ansar" zalimlere yardım edecek yardımcılar da olmaz. Kıyamet gününde onların yanında yardımcılar da bulunmaz. Dedi ki kulun Allah adına Allah'a karşı en büyük işlediği zulüm nedir? Şirktir. Bu da bir zulümdür. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde buyurduğu üzere, şirk en büyük zulümdür arkadaşlar. Kulun kendine yapmış olduğu en büyük zulümdür. Abdullah ibn-i Mesud radıyallahu anhu hadisinde Nebi aleyhissalatü vesselama sorulunca bir a'zam, günahların en büyüğü hangisidir diye sorulunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en tecla lillahi nidden ve huve halakak seni yaratmış olmasına rağmen, seni yoktan var etmiş olmasına rağmen Allahu Teala'ya bir eş, bir nid, bir ortak kılmandır. Yani en büyük günah budur. Aklınıza gelebilecek bütün günahları şöyle bir tasavvur edin, gözünüzün önüne getirin. İşte şirk, Allahu Teala'ya ortak koşmak. Onun hususiyetlerinden olan kulların ibadetlerinde onu birlemesi meselesinde özellikle biz de buna uluhiyet devi diyoruz. Bu konularda Allahu Teala Teala'ya özellikle ortak koşmak, kulun işleyebileceği en büyük günahtır. O gözünün önüne getirebileceğin iğrenç, en kötü günahlardan daha büyük bir günahtır, daha çirkin bir günahtır, daha büyük zulümdür. allah Teala'nın buyurduğu üzere, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere haber verdiği üzere. Nebi aleyhissalatu vesselam, kulların kendi aralarındaki, Zulüm hakkında da bizlere haber vermiş ve haccında Hacında Aleyhissalatü Vesselam diyor ki: İnnah dimâ akum ve amwalakum ve a'arazakum haramun aleikum. Mallarınız, ırzlarınız ve kanlarınız, canlarınız birbirinize haramdır. Ne yapamazsınız bunlara dokunamazsınız. Her birinin şartı var ke i̇şte hurmeti yömikum hada fi şehrikum hada bugününüzün haram kılındığı gibi ve daha hacda Aleyhissalatu vesselam diyor ki bugününüzün haram olduğu gibi yani bugün de birbirinize zulmetmeniz nasıl haramsa bugünlerin dışında da nedir Bu hususlarda birbirinize zulmetmeniz haramdır ve fi hada Mekke'de o topraklarda nasıl bazı şeyler haram kılınmış helal olan diğer yerlerde helal olan şeyler mesela hacca gittiğiniz zaman size ihrama girdiğinizde ne yapılıyor? Avlanmak haram kılınıyor. Koku sürünmek haram kılınıyor. Bunlar nasıl haramsa yahut da Mekke'de <gülüyor> yahut Medine'de harem bölgesinde oraya ait, orada kendiliğinden biten nebatatı, bitkiyi koparıp yolamıyorsan nasıl haramsa aynı şekilde bu konularda da birbirinize karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Bu konularda birbirinize zulmetmeniz de aynı o şekilde haramdır diye nebi Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Bu sebeple bizler de arkadaşlar yani zulüm konusunda dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kul bazen farkında olmadan ne yapabiliyor? Karşısındaki kişilere zulmede biliyor. İlk hadisimiz Cabir radıyallahu an rivayet ediyor. Diyor ki Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal "İttakūz-zulm" Diyor ki aleyhissalatü vesselam, zulümden sakının. Zulümden uzak durun. فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Zira bu dünyadaki yapılan bir zulüm kıyamet gününde ne olacak? Birçok zulüm olarak kulun karşısına gelecek. Az sonra hadislerde gelecek. O gün öyle bir gün olacak ki, boynuzu olan koyundan, boynuzu olmayan koyun için kısas yapılacak. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini az sonra şey yapacağız. Ve aleyhisselatü Vesselam diyor ki, şuh aşırı derecede mala, mülke, paraya hırslı olmak. Özen göstermek. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde şuh, cimrilikten de sakının. Malın, mülkün peşinden aşırı derecede koşmaktan da sakının. فَإِنَّ الشُّحَا Zira bu haslet, bu özellik, bu kötü özellik, اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Sizlerden önceki toplulukların helak olmasının sebebidir. Onları helak eden şey budur. Malı olan düşkünlük. حَمَلَهُمْ ala أَنْسَكَ أَنْسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ Zira bu husus, yani malı olan aşırı özen, onları neye itmiştir diyor Aleyhisselatü Vesselam? اَنْسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ birbirlerinin kanlarını dökmeye etmiştir. Aynı bugün de olduğu gibi değil mi? İnsanlar bugün birbirini çoğu kez baktığın zaman neden öldürüyor? Ya ırz meselelerinden öldürüyor ya da para meselelerinden, mal mülk meselelerinden, alacak verecek meselelerinden öldürüyor. Neden? Çünkü paraya olan aşırı düşkünlükten, mala mülke olan aşırı düşkünlükten dolayı ve bu sebepten dolayı o paraya, malam ülke olan hırsdan dolayı ne yaptılar insanlar diyor Aleyhisselam Vesselam? Birbirlerinin kanlarını döktüler ve haram olan, birbirlerine haram olan şeyleri helal kılmaya başladılar. Helal görür oldular. Bu şekilde de günah işlemeye başladılar. İkinci hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayet etmiş olduğu hadis. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ ila اَهْلِهَا Normal kıyamet. Sizler diyor, üzerinizde olan hakları, başkalarının sizin üzerinizde olan hakları, kıyamet günü dahi olsa ne yapacaksınız? Vereceksiniz. Bundan kaçış yok. Yani bu dünyada üstünü örtmüş olabilirsin, bu dünyada başkasının senin üzerinde olan hak, hukuk alacakları inkar etmiş olabilirsin, ama ahirette hiçbir şey gizli kalmayacak. Az sonra yine hadislerde okuyacağız. Eğer zulmettiysen, eğer zalimsen, mazlum olan kimsenin sende olan hakları senden alınacak. Senin işlemiş olduğun iyilikler senin terazinden iyilik, hasenatından alınacak, o zalim mazluma verilecek. Zulmettiğin kişiye verilecek. Belki dünyada hiç umursamadığın bir konu hiç aklının bir tarafını dahi kurcalamayan bir hak ahirette karşına çıkacak. Ve senin yapmış olduğun diğer iyiliklerden alınarak o zulmettiğin kimseye verilecek diyor ve sellem. Eğer yaptığın bir iyilik yoksa yani öyle bir insansın ki dünyada behaim diyorlar buna. Hayvanlar gibi yaşamışsın. Yani yaptığın bir iyilik yok Allah adına. Allah için yapmış olduğun bir hayır yok. Peki bu halde ne yapılacak? Diyor ki aleyhissalatü vesselam o zulmettiğin kişinin günahlarından alınacak sana koyulacak. İşte gerçek müflis iflas eden de budur diyor aleyhissalatü vesselam. Yani i̇flas bu arkadaşlar. Sahabelere o hadis de okuyacağız sonra. Yani hiç ummadığın başkalarının günahları senin terazine ...senin omuzlarına yüklenecek. Sen onları, o günahları işlemedin. O allah Teala'nın... ...sevmediği şeyleri yapmadın ama... ...zulmettiğinden dolayı... ...senden bu şekilde ne yapılacak? Bunlar... ...çıkarılacak. İşte Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki... ...hakları öyle de olsa böyle de olsa kıyamet günü... ...vereceksiniz, eda edeceksiniz. Yerine getireceksiniz. Bu dünyada olmasa da öbür dünyada... ...kesinlikle bu böyle olacak. Hatta diyor ki Aleyhissalatu vesselam hatta yuqad li'shatil jalha min'ashatil qarna Boynuzsuz olan, boynuzları olmayan koyunun boynuzlu hayvanda olan hakkı dahi ne yapılacak? Ondan boynuzludan alınıp boynuz olmayan hayvana verilecek. Allah Teala En'am suresinde şöyle buyuruyor: "Ve memen dabetin fil ardi" ولا طائر ينطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم يا yürüyen her hayvan kanatlarıyla uçan her kuş sizler gibi ey insanlar sizler gibi diyor birer ümmettir onlar da birer ümmet Son ayetinde devamında diyor ki ma faratna fil kitabi min şey Bizler İnsanların yapmış oldukları ameller hususunda yazmış olduğumuz o yazgıda, yazmış olduğumuz onların amellerinde hiçbir şey diyor eksik bırakmayız. Yani her şey yazarız. Hatta hayvanların yaptıkları şeyler bile. Bakın hadiste ne diyor. Boynuzlu olan hayvanın boynuzsuz olan hayvana yapmış olduğu zulüm kıyamet günü onun karşısına çıkarılacak. Yani kitapta bunlar da yazılıyor arkadaşlar. Bırakın bizlerin yaptığı hatalar. Şunlar bunlar günahlar, kötülükler. Havada uçan kuş ümmetinin, yerde gezen hayvanlar ümmetinin her birinin günahları aynı şekilde her birinin yaptıkları zulüm yazılıyor ve Allah Teala diyor ki: "Ma faratna fil kitabi şey" ve biz yazmış olduğumuz şeylerde hiçbir şeyini atmayız, gözden kaçırmayız, hiçbir şeyi eksik bırakmayız. Hepsini yazarız. "Sümme ila rabbihim yuhasarun." Ve ardından da bu hayvanlar alemi kuşlar ümmeti, hayvanlar ümmeti, ila rabbihim yuhşarun. Rablerine ne yapılacaklar? Haşrolunacaklar, diriltilecekler. Yani şöyle değil. Bu hayvanlar dünyada öldü bitti. Zaten mükellef değillerdi. Bunlar öldükten sonra da artık onlar kıyamette ne diriltilecekler? Ne Allah'ın hesabına maruz kalacaklar, hesaba çıkarılacaklar? Hayır. Onlar bile ne olacak arkadaşlar? Allah'ın huzuruna çıkarılacaklar. Aleyhisselat Vesselam'ın buyurduğu gibi boynuzlu hayvan, boynuzlu koyunun yaptığı zulüm ne yapılacak? Boynuzsuz hayvana iade edilecek. Varın siz, varın siz, biz kulların kendi arasında yapmış oldukları hataları, eksiklikleri, zulümleri düşünün. Varın siz, bizim Allahu Teala'ya karşı yapmış olduğumuz zulmü düşünün. Bunların hesabı tabii ki nice olacak. Üçüncü hadis İbn Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Kal kunna an hacce'til veda." İbn Ömer diyor ki kendi aramızda bizler konuşuyorduk. Veda Haccından bahsediyorduk. Biliyorsunuz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Veda Haccını yani yapmış olduğu, insanlara veda ettiği hac. Hicretin 10. yılında yapıyor. Niye buna Veda Haccı deniyor? Çünkü Aleyhissalatu vesselam ümmetine artık veda ediyor. Ne için veda ediyor? bu dünyadan ayrılacağı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi Hicret'in 8. yılında, Hicret'in 8. yılında fethettiğini biliyorsunuz. Ancak o sene Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hicret Hicret'in 8. yılı Mekke'de fethetmiyor. Mekke'de Mekke'ye gidip hicret Mekke'ye gidip hac etmiyor. İlim ehli bunun bazı sebeplere dayandığını söylüyor. Bu sebeplerden bir tanesinde şu şekilde açıklıyorlar. Diyorlar ki o sene yani Mekke'nin fethedildiği sene hac sezonunda, hac mevsiminde müşriklere de hac yapılmasına izin veriliyordu. Yani Müslümanlar hac yaparken müşrikler de onlarla beraber hac yapılmasına, yapmalarına izin verilmişti. Diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle birlikte ne yapmak istemedi? Aynı sene hac yapmak istemedi. Ta ki Allahu Teala'nın Tahveb Suresindeki şu ayeti inen ne kadar? Ya İyulüllü din Amanu, innemel Mushrikona nes. Allah tabi buyuruyor ki, e iman edenler, müşrikler, nesdir, pisdir. <coughs> Fala yıqrabu Mescid al Harama, بعد عامهم هذا. Bu seneden sonra, bu yıldan sonra, artık müşrikler, Mescidi Harama, yani Mekke'ye ne yapmasınlar, yaklaşmasınlar. Allah tabi bu buyruğu indiriyor. Buna bir Aleyhissalatü Vesselam, imam Bukhari ve Müslim'in riayet etmiş olduğu hadiste şöyle buyuruyor. La yahoccu ba'd al-am mushrikun ve la yatufu bil beyti quryan diyor ki Aleyhisselam artık yani 8. Hicretin 8. yılından sonra bu artık bu tarihten sonra diyor ne yapamaz müşrik hac yapamaz yasak niye yasak? Sen çünkü Allah Teala'ya ortak koşuyorsun. Latun menati Uzzayı Hubale Salih insanlar kabul ederek Allah'la kendi arana aracılar koyup, senin Allah katında onların şefaatçiler olduğuna inanıyorsun. Onlara gidip huşun ile ibadetlerde bulunuyorsun, kurbanlar kesiyorsun. Bundan dolayı sen allah Teala'ya hac etmeye layık değilsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sebeple müşriklere ne yapıyor? O tarihten sonra tavaf etmede, hac yapmalarını yasaklıyor. Dokuzuncu yılda Nebi Aleyhisselatü Vesselam yine hacca gidemiyor. Niye gitmiyor? Bunu da ilim ehlinden yani bazıları birçok sebebe dayandırıyor. Bu sebeplerden bir tanesini de şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki 9. yıl, hicretin 9. yılı Amel Vufud Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a diğer kabilelerden uzak diyarlardan ve yakın diyarlardan heyetlerin delegelerin geldiği yıl Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıyor? Medine'den çıkmak istemiyor. Çünkü insanlar kendisine gelip İslam'ı öğrenmek istiyorlar. İslam'a girmek istediklerini söylüyorlar. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bundan dolayı diyor bazı ilim ehli. Ne yapmadı? Hacca 9. yılda çıkmadı. Hicretin 10. yılında müşriklerin artık Mekke'de umre ve hac yapması yasaklanmasından sonra o heyetlerin gelip Nebi aleyhissalatü vesselam'dan dini öğrenmelerinden sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam artık hicretin 10. yılında ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Hacca gidiyor. O gün için Müslümanların 120 küsür, 124 bin sayısı olduğu söyleniyor. 124 bin. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamla hacca gidenlerin sayısı 100 bin. Yani Müslümanların çoğu ekseriyeti o sene ne yapıyorlar? Peygamber aleyhissalatü vesselamla hacca gidiyorlar. Çünkü hac onun onun fiilinden, tatbikinden görecekler, öğrenecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber hac edecekler. Çok büyük bir fazilet. Çok büyük bir fazilet. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam, veda haccında insanlara biliyorsunuz, Mina'da, Arafat'ta, insanlara hutbe veriyor. İnsanlara dinlerini anlatıyor. Ve diyor ki insanlara, la لَا kum. Ben umulur ki, Ola ki bu tarihten itibaren bu önümüzdeki yıl artık sizlerle bir arada daha bulunamayabilirim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kendisine inen bazı ayetler ve bazı surelerin e, surelerin e, Aleyhisselatü Vesselam bildirdiğine göre Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümü yakın. O da bilmiyor ne zaman öleceğini ancak yakın. Onun için diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bu tarihten itibaren bu yıldan itibaren ola ki sizleri bir daha ne yapamam göremem diyor vesselam. Ve fiilen aleyhisselatü vesselam biliyorsunuz ne zaman vefat ediyor? Rabi'ul evvel. Rabi'ul 12. gününde vefat ediyor aleyhissalatü vesselam. Hac ayı hangi ayda oluyor bilen var mı? Zilhicce Zil ayında oluyor. Zilhicce'nin kaçında Arafat'a çıkıyor Müslümanlar? 9'unda. 10'unda da ne oluyor? Bayram oluyor. Zilhicce'nin 10'u. Zilhicce'den sonra hangi ay geliyor arkadaşlar? Muharram. Muharram. Yani yeni yıl başlıyor. Sonra? Safar. Safar. Sonra? Rabi'yle Avrupa. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam veda Hacından sonra ne kadar yaşıyor? Üç aydan daha az. Yaklaşık olarak üç ay. Evet. iki buçuk, üç ay yaşıyor Nebi aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra vefat ediyor. İşte bu veda Hacında aleyhissalatü vesselam insanlara hutbeye çıkıp veda hutbesini veriyor. Ve Dediğimiz gibi birçok münasebette nasihatlarda öğütlerde bulunuyor. i̇bn Ömer de diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizlerin arasındayken Nebi Aleyhisselatü Vesselam çıktı, Allah'a hamd etti ve Allah'a sena etti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kul olarak ümmeti gönderilmiş olduğu dine davet etmeden önce yaptığı bir vazife var. O da Allah'a hamdü senada bulunmak vermiş olduğu nimetlerden dolayı Allah Teala'ya hamd ediyor. Çünkü o da bir kul. Thumma zekara al-mesih ad-daccal fa atnaba fi zikrihi. İbn Ömer diyor ki sonra Aleyhissalatu vesselam Deccal'i zikretti. Ve diyor Deccal'in hakkında uzunca konuştu. Ve ardından dedi ki Aleyhissalatu vesselam "Ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu." Ve Aleyhissalatu vesselam diyor ki ashabuna Allah hiçbir peygamber göndermiş olmasın ki o peygamber ümmetine gönderilmiş olduğu insanlara Deccal hakkında bahsedip onları Deccal'den sakındırıp korkutmasın. Yani her peygamber ümmetine ne yapmış arkadaşlar? Deccali anlatmış. Deccal'in hakkında bahsetmiş ve onları Deccal'den korkutmuş. Diyor ki Aleyhisselam وَإِنَّهُ اِنْ يَخْرُجْ ف۪يكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَعْنِهِ Ey, diyor ashabım, şahit Deccal sizin aranızdan çıkacak olursa, onun diyor çıkmasın, çıkması zamanında, çıkması takdirinde, o size gizli kalmayacak, onu tanıyacaksınız, onu bileceksiniz. Onun bazı neleri var? Belirtileri var. فَلَيْسَ يَخْفَ عَلَيْكُمْ Size gizli kalmaz, diyor. اِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرْ Aleyhissalatü bu hadiste diyor ki Rabbiniz ne değildir? Tek gözlü değildir. Ve innehu a'var ama deccal tek gözlüdür. Aynel yumna Hangi gözü onun kördür? Sağ gözü. Ke enne aynahu inebetum taafiye Sanki onun o gözü ne gibidir diyor. Üzüm salkımı gibidir. Böyle üzüm gibi, şişmiş bir üzüm gibidir. Kör. Tek gözü var bu manada. Başka rivayetlerde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ennehu mektubun beyni aynayhi kafera. Kafir yazıyor diyor. İlim ehli diyor ki yani bunu okuyabilmek için Arapça bilmeye gerek yok. İlim, e, iman ehli mümin kullar Arapça bilmeseler bile diyorlar bu yazıyı ne yapacaklar? Leccenin alnında görüp okuyacaklar ama iman ehli olmayan, mümin olmayan, müşrik olan, münafık olan kimseler, öyle ki Arapçanın en iyisini, en iyi düzeyde bilseler, Arapçayı en, düzeyde, en iyi düzeyde bilseler bile bunu ne yapamayacaklar, göremeyecekler, okuyamayacaklar. Ela in Allah harma <gülüyor> aleikum dimakum, Aleyhissalatussalam bu veda hadisinde şöyle buyuruyor: "Ey insanlar, Allahu Teala kanlarınızı ve mallarınızı sizlere haram kıldı Ke hurmeti yavmikum hada bugünü haram kıldığı gibi ve fi beledikum hada bu topraklarda bazı şeyleri yapmanızı haram kıldığı gibi ve fi şehrikum hada bu ayda sizlere haram kıldığı gibi biliyorsunuz Allah Teala ne yapmıştır senenin 4 ayını senenin 4 ayını haram kılmıştır o aylarda özellikle ne yapmak savaş yapmak Neydi? Zulmetmek yasaklanmıştı. <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine dönerek diyor ki tebliğ ettim mi? Sizlere anlattım mı bu dini? Sahabelerde diyorlar ki naam. Aleyhisselatü Vesselam da bunun üzerine diyor ki Allahümmeşhed. Allahım sen şahit ol. Yani bakın burada ne, ne hangi konuda bir delil daha var? Bu dinin kamil olduğu, bu dinin tamamlandığı konusunda Allah Teala, Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın şahitliğini ne yapıyor? Talep ediyor. Yani artık bu olaydan sonra, Peygamber aleyhissalatü vesselamın gönderilip, dini tamamen anlattığını, sahabelere sormasından, ve onlardan onay almasından sonra, kalkıp birisi, Nebi aleyhissalatü vesselamın o gün için, Allah'a yaklaşma adına yapmadığı bir şeyi, bugün yapıyorsa, ve bununla Allah'a yakınlaşılacağını, Söylüyorsa söylediği şey kabul edilemez. Yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam görevini tam anlamıyla yaptığını söylüyor. Ashabına soruyor. Dini tebliğ ettim mi? Ne demek? Yani sizleri Allah'a yakınlaştıracak her şeyi sizlere öğrettim mi? Allah'ın bana emrettiği, Allah'ın kıyamete kadar insanlardan yapmasını istediği şeyleri benden aldınız, öğrendiniz mi? Sahabeler diyor ki evet nam, öğrendik. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Allahümmeşhed. Allah'ım sen şahit ol. Ama kalkıp hala birisi ya böyle de bir şey yapsak velev ki peygamber aleyhissalatü vesselam yapmamış olsa bile ne zararı var gibi bir şey söylüyorsa burada çok büyük bir hataya, çok bir yanılgıya düşmüş olur o kimse. Burada peygamber aleyhissalatü vesselama ne yapmış olur? Dil uzatmış olur. Ona verilen emaneti, dini tebliğ etme görevinin görevine dil uzatmış olur. Sanki diliyle söylemese bile haliyle ne demektedir? Ey Peygamber, sen aslında bizleri Allahu Teala'ya yakınlaştıracak, bu din adına yapılabilecek her şeyi ne yapmadın bize? Tebliğ etmedin. Şayet tebliğ etmiş olsaydın, her şeyi bize aktarmış, öğretmiş olsaydın, bizim bu yapmış olduğumuz ibadeti de ne, yap ne yapardın? Tebliğ ederdin. Evet, yani onun yaptığı fiil, onun yaptığı bu ibadet buraya çıkıyor ama ona böyle sö söylediğin zaman ne diyor? Hayır, ben böyle demek istemiyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Ama, velev ki kabul etmese bile onun yaptığı bu davranış bunu ifade eder. Bazen insanın karşısındakine bir şeyler ifade etmesi için, bir şeyler söylemesi için diliyle konuşmasına gerek yoktur. Değil mi? Yani bir davranıştan sen o insanın ne demek istediğini ne yapabilirsin? Anlayabilirsin. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam veda hacında 23 senesini vermiş. Bu dini tebliğ etmiş. Sahabeler bunu desteklemişler. Demişler ki hatta biz bize tuvalete girme adabını öğretti. Bu kadar ince ufak ayrıntıyı öğretti. Havada uçan, kanat çırpan kuşlardan dahi bize bahsetti demişler. Dinin İrili ufaklı bizi Allah'a yakınlaştıracak her hususunu bildirmiş, bildirdi demişler. Sonra sen kalkıp diyorsun ki allah Teala demiş ki ondan önce bugün sizin dininizi tamamladım, kemale erdirdim. Eksik yok yani kemale ermek demek onda artık hiçbir 90 eksik yok. Ama sen ondan sonra kalkmışsın diyorsun ki böyle bir şey de yapmamızda ne yok? Bir zarar yok. Ne olacak ki? Hep beraber toplanıp Allah, Allah diye Allah'ı zikretsek kötü bir şey mi yapmış oluruz? Diyen insana ne deriz? İmam Malik'in o sözünü söyleriz. O gün din olmayan şey, hangi gün? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı o toplulukta, o dönemde din olmayan, yani Allah'a yakınlaşmak için yapılmayan şey, bugün de ne olmaz? Din olamaz. Neden olamaz? Eğer din olsaydı o gün de ol, olmuş olması lazımdı. O gün de insanlar bu senin yapmak istediğin, Allah'a yakınlaşmak istediğin şeyle allah Teala'ya yakınlaşmaları lazımdı ki o gün için bu din olsun ve bugün de sen ne yap? Allah-u Teala'ya bununla yaklaş. Bu bu kadar açık. Bu sebeple allah Teala'nın kamil olarak, mükemmel olarak, eksiksiz olarak indirmiş olduğu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir eksiklik Eksikliğe ve noksanlığa sebep vermeden tebliğ etmiş olduğu bu din... ...arkadaşlar... ...Allah-u Teala'ya bizi yaklaştıracak dindir. Tamamlanmış bir dindir. Kimse de kalkıp bu dinde iddati hasene vardır. Allah-u Teala'ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin... ...ve ashabının ondan öğrenip yapmadığı şeylerle de yaklaşabiliriz... ...demeye cesaretinin olmaması lazım. Eğer bunu söylemeye cüret eden bir kimse varsa... Ya onun aklından şüphe etmek lazım... ...ya da kalbindeki imandan ne yapmak lazım? Bu manada şüphe etmek lazım... ...ya da onun cehaletine vurmak lazım. Kendini bilen... Allahu u Teala'nın dinini bilen bir kimse... ...inanın ne yapamaz? Bunu söylemeye cüret edemez. Niye? İmam Malik ne diyor? Kim bu dinde bidat hasene vardır derse... ...sanki o... ...Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... ...bu dine ihanet etmiştir der. Ne demek yani bu? Yani kim? Bu dinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirmediği bir şeyi, Allah'a yaklaşmadığı bir şeyi ondan sonra çıkıp yapar ve Allah'a yakınlaşacağını zannederek, bundan bir sevap umarak böyle bir ibadette bulunursa sanki diliyle bunu söylemese de haliyle şunu demiştir diyor İmam Malik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu dini tam olarak eksiksiz olarak, noksansız olarak bize ne yapmadı? Tebliğ etmedi. Yani bu emanete ne yaptı? İhanet etti. Yani bunun çıkarı bu arkadaşlar. 2 artı 2, 4. Neyse nasılsa bir insanın dinde bidati hasene var demesi ne zararı var ki yapalım demesi de buraya çıkar diyor İmam Malik. Bundan dolayı bu husus çok önemli bir husus. Yani dinin iki temel esasının olduğunu söylüyoruz sürekli. İhlas ve peygambere ittiba. Ki bunun eşittiri de bunun doğuracağı sonuç da ne? Salih amel. Yani sorsak salih amel nedir? Cevabını bu iki kuralda alıyoruz. Salih amel, yalnızca Allah için yapılan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edilerek, uyularak yapılan amellerdir. Yalnızca Allah için yapılan, o ibadette hiçbir kimseyi Allah'a ortak koşmadan yapılan ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğrettiği, yaptığı şekliyle yapılan ibadetlerdir. Yani bir amelin salih olmasını istiyorsanız onda bu iki şartı arayacaksınız. allah Teala da bizden neyi istiyor bunu istiyor. Aleyhissalatu vesselam Allahu Teala'ya üç kere şahitlik talebinde bulunuyor. Allahum eşhed, Allahum eşhed, Allahum eşhed. Allahum şahit ol. Allahum şahit ol. Allahum şahit ol. Diyor ki devamında Aleyhissalatu vesselam "Ve ilekum ev veyhakum. İnzuru." diyor. Dikkat edin. Mahvolursunuz, helak olursunuz. "La terci'u ba'di kuffara yadrubu ba'dukum riqabe ba'd." birbirlerinizin boynunu vuran, birbirlerinizi öldüren kafirler olarak ne yapmayın? Tekrardan bu dinden çıkmayın. Yani Aleyhisselatü Vesselam birileri neyden sakındırıyor? Birbirlerimizle, Müslüman'ın Müslüman'la savaşarak, deminden bahsettik zulüm konusunda, canına, yani kanına sal, kanına e, teşebbüs ederek Birbirlerinizin boynunu vurup ne yapmayın diyor? Tekrardan kafirler olarak bu dinden çıkmayın. Yani sanki bu hadisten ne anlaşılıyor? Bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesi öldüren kimseyi bu dinden çıkarır. ya şöyle diyelim öldürenin yani katilin kafir olduğu anlaşılıyor. Öyle değil mi? Yani hadisin lafsına baktığımız zaman bu şekilde ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz. Onun için hariciler büyük günahların dinden çıkardığını söylerken bu gibi bazı delillere ne yapıyorlar? Tutunuyorlar. Diyorlar ki bakın bu işlenen günah yani büyük günah insan öldürülmesi, Müslüman öldürülmesi. Müslümanın öldürülmesi günahı. Dinden çıkarmasaydı Peygamber vesselam katilin kafir olduğunu ne yapmazdı diyorlar? Söylemez diyorlar. Bu şekilde kaide ve kurallar oturtarak diyorlar ki bir insan büyük günah işlerse Allahu Teala'nın dininden çıkar. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının yolundan giden Ehl-i Sünnet vel Cemaat Selefi Salihin ne diyor? Büyük günahlar insanı yapmaz? İnsanın büyük günah işlemesi, insanı o işlediği günahı helal görmediği sürece, ne demek helal görmediği sürece? Yani kardeşim ben Müslüman tam Müslüman kanını dökerim. Bu haram değil. Derse velev ki o Müslümanı öldürmese bile, kanına teşebbüs etmese bile, bu itikadıyla, bu inancıyla o kimse ne olur? Kafir olur. Yani büyük günahları işlemek insanı dinden çıkarmaz. Ama bir insan o günahların haram olduğuna inanıyorsa yahut işlenmesinin helal olduğuna inanıyorsa o zaman ne var? Dinden çıkar. Peki, allah Teala'nın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın bu sözünü nasıl doğru bir şekilde anlayacağız? İlim ehlinin ehli sünnet vel cemaat Alemlerinin anladığı şekilde. Diyorlar ki bir kimse az önce söylediğimiz gibi kalkar da derse ki ya, bir Müslüman hata ederse onun kanını dökmek helaldir. Ben giderim yahut da ben yani Müslümanın öldürülmesinde bir beis görmüyorum. Derse bu kimse ne olur arkadaşlar? Haram işlemiş olur mu? Olur. Kafir olmuş olur mu? Olur. Çünkü Allah'ın haram gördüğü bir şeyi ne gördü? Helal gördü. Ama bir insan biliyor, Müslüman öldürmenin haram olduğunu biliyor. allah Teala'nın yasakladığı bir şey olduğunu biliyor. Diyor ki, yani evet haram. öldürmemem lazım ama yani ben hakkımı ancak bu şekilde alabiliyorum deyip gidip bir Müslümanı öldürürse bu davranışından dolayı, bu büyük günah işlemiş olduğundan dolayı allah Teala'nın dininden çıkar mı? Çıkmaz. Ama ne yapmış olur? Büyük bir günah işlemiş olur. Hatta buna ne deniyor arkadaşlar? Ameli küfür deniyor. Ne demek ameli küfür? Yaptığı davranış, yaptığı iş İslami literatürde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde ne olarak isimleniyor? Küfür. Ancak bu küfür yapan kişiyi dinden çıkaran bir küfür mü? Değil. Değil. Nereden anlıyoruz? allah Teala biliyorsunuz Hucurat Suresinde şöyle buyurmakta. İki Mü'min topluluk. Ve in ta'ifetâni <gülüyor> müminin, mu'minîn. mü'min topluluk. Birbirleriyle savaşırsa diyor. Birbirlerini öldürmek için savaşırsa. Yani allah Teala burada... Birbirlerini öldürmek için meydana çıkmış, kılıçlarını çekmiş... Öldürme kastıyla o meydanda bulunan insanları ne olarak masıflıyor? Mü'min topluluk olarak. Demek ki... Bir mü'minin bir mü'mini öldürmesi ne değil arkadaşlar? Arkadaşlar... Küfür, dinden çıkaran küfür değil. Dinden çıkaran küfür değil. Ama nasıl bir küfür diyoruz buna biz? Ameli, Ameli bir küfür. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki buyruğundan da bunu anlıyoruz. Müminin müminin boynunu vurması onu kafir yapar mı? Evet, cevabını verin. Niyetine bağlı. Niyetine bağlı. Dinden çıkaran kafir yapmaz. Eğer Allah Teala'nın bir müminin bir mümini öldürmesini haram olarak görüyorsa. Yapmış olduğu bu davranış ne olur? Büyük günah olur. Ameli bir küfür olur. Ayşe <gülüyor> radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu dördüncü azize geçelim. Anne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal men zaleme kayda minel ard Kim? Bir karış miktarı dahi olsa zulüm ederse yani dönümdemiyor bakın arkadaşlar. Kilometrelerle ifade etmiyor. Bir karış. Kim bir karış dahi olsa, zulüm ederse haksız yere bir toprak elde ederse diyor ki tuwiqahu min sabi'i aradîn. Bu bir karış almış olduğu zulüm ile elde etmiş olduğu o toprak kıyamet gününde onun boynuna ne yapılacak? Sarılacak gerdanlık gibi boynuna dürülecek. Sadece o zulme, zulüm ederek almış olduğu toprak değil. Bu toprak ve bunun altındaki yedi kat yer. Belki bazılarınız bugüne dek göklerin yedi kat olduğunu biliyordunuz. Ama bugünden sonra şunu da bilin ki yeryüzü de arz da kara da arkadaşlar aynı gökyüzü gibi nedir? Yedi kattır. Allah Teala Talak suresinde buyuruyor, buyuruyor ki Allahu'l-lezi seb'a semavat ve min'el-ard mislehun gökleri 7 kat yaratan ve yer yüzünden de bir o kadar yaratan Allah'tır. Ne demek yer yüzünden de bir o kadar yaratan yahut yer de 7 kat gök gibi onun misli gibi yaratan Allah'tır. Buradaki misliyet, benzerlik ne? Nerede arkadaşlar? Hatta yoksa kapladıkları hacim olarak değil. Bizler biliyoruz ki gökler yere göre, arıza göre kıyaslanamayacak kadar nedir? Büyüktür. Bu hadisten de anlıyoruz ki yer arkadaşlar nedir? Bir insan bir karış yer haksız yere yer elde ederse kıyamet gününde o elde etmiş olduğu, zulümle almış olduğu yer ve onun altındaki yedi kat yer ne yapılacak? Onun boynuna asılmış bir şekilde, nasıl dürülmüş bir şekilde gelecek. Adam o şekilde olacak. Şimdi siz düşünün, yeryüzünün büyük ülkelerini zulüm ve işgal edenleri. Siz düşünün, başkalarının arsalarını, yetimlerin, miskinlerin, zavallıların arsalarını, kandırarak ele geçiren insanların halini ve durumunu. Tabii bu hadisten birçok faydeler çıkartılıyor. Fukaha, yani bu hadise baktığınız zaman sadece zulümle olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Yani biz, bizim gibi böyle e, ilim talebeleri bu hadisleri anlamaya çalışan kişiler hadise baktığı zaman buradan en fazla hangi an anlamı çıkartır? Hangi faydayı çıkartır? Ha, demek ki zulüm edilmemesi lazım. Zulüm edersen bunun cezası nedir? Yedi kat yedi katıyla birlikte kıyamet gününde boynuna dürülmesidir. Değil mi? Ama ilim ehli konuşuyor. Mesela diyor ki, Kabe'nin bugün etrafında tavaf ediyoruz değil mi gittiğimiz zaman? Tamam Kabe'nin birinci katını tavaf ettik ama ikinci katı, ama üçüncü katı ya da birinci katın altındaki kat diyorlar ki, bu da bu hadisten de anlaşıldığı üzere nedir arkadaşlar? Anlaşıldığı üzere yedi katına kadar yer hükmündedir. Yani ikinci katta da ne yapılabilir? Tavaf yapılabilir. Üçüncü katta da tavaf yapılabilir. Oranın altında da ne yapılabilir? Tavaf yapılabilir. Aynı şekilde diyor ki kim bir arsayı, araziyi alırsa onun ne yapmıştır? Üstünü de altını da ne yapmıştır? Almıştır. Ona aittir. Ona aittir. Çünkü diyorlar ki yer o alınanla birlikte ve o alınan yerin altındaki katlarıyla birlikte nedir? Anılır zikredilir. Ve sahibi bunlara da ne yapmış olur? Sahip olmuş olur gibi böyle birçok fıkhi faaliyetler çıkartıyorlar. Beşinci hadis an Ebi Musa radıyallahu anhu Kale, kale Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aleyhissalatu vesselam İnnallâha le yumli lil zalim allah Teala zalime mühlet verir. Süre verir. Onu bırakır. Hatta allah Teala istidraç olması için, yani o zalimin zulmünde devam etmesi için ona nimetler de verir. Nimetler de verir. Ki zalim azar. Kafir küfründe azar. Fasık fıskında azar. Sonra Allah-u Teala ne yapar onu? Diyor ki, Allah-u Teala onu aldığı zaman, yakaladığı zaman, daha artık ondan ne yapamaz? kaçamaz. Allah Teala artık onu ne yapmaz, bırakmaz. O adam Allah'tan kurtulamaz. Aynı Allah Teala'nın Hud suresinde şöyle buyurduğu gibi. Diyor ki Allah Teala ve kedalika akhzu rabbik. Rabbinin yakalaması, Rabbinin tutu vermesi de böyledir. İza ahadha el-qura ve hiye zalime. İşte o şehir halkını, o şehirleri aldığı zaman, yakaladığı zaman böyle yakalar in أخذه أليم شديد Teala'nın yakalaması, tutu vermesi çok şiddetlidir. Yani biz kendi ülkemizde de gördük değil mi arkadaşlar? Yani deprem yaşadık. Saniyelerle ifade ediliyor. 47 saniye, 53 saniye. Öyle bir yakalama ki insanlar ne yaptı? Ne yaptı arkadaşlar? Yataklarında, evlerinde en masum vakitte, uyku vaktinde yakalandılar. Onun için kul kendine şöyle şu şekilde çekil düzen vermesi lazım. Yani nereye kadar ben bu günahlar içinde yaşamaya devam edeceğim? Nereye kadar Allahu Teala isyan etmeye devam edeceğim? Geçen bir arkadaşla konuşuyoruz. Bu belediyenin cenaze işleriyle ilgilenen kurumunda çalışıyor. İşte her gün birkaç cenaze iş çıkıyor diyor. Gidiyoruz, cenazeleri alıyoruz. İşte diyor kimi zaman diyor evlere giriyoruz. Polisden diyor kapıyı açıyoruz. Adam diyor içeride koltukta oturuyor. Ayak Üstünü atmış. Tek gözü kapalı ya da açık. Şu şekilde diyor. Adam ölmüş oluyor. O şekilde ölmüş diyor. Adamı diyor gidiyoruz. O şekilde diyor. Yatırıyoruz. Battaniyeye sarıyoruz. O şekilde çıkarıyoruz. Kimisi var diyor. iş yerinde. allah Teala onu yakalamış. Yere yığılmış atmış adam. Orada allah Teala onu ne yapmış? Ecelini bitirmiş. Artık bu saatten sonra, bu dakikadan sonra o insan için ne var arkadaşlar? Kıyamet var. Hesap var. O dikkatine itibaren insanın artık bir değeri de kalmıyor. Yine devamlı anlatıyor tecrübeyle. Diyor ki cenazeyi diyor oradan o adamı diyor kaldırmak da bir ney? Bir tecrübe istiyor. Yani diyor kafasını aşağı getirmeden indiriyoruz diyor o cenazeyi. Niye kafasını aşağı indirmeden indiriyoruz ki, Eğer kafasını aşağı indirerek taşırsak o cenazeyi, o ölüyü içindeki diyor bütün diyor kan ağzından boşalıp çıkıyor. Onun için diyor kafası yukarıda olması lazım ayakları. Aşağıda olması ve dik tutulması lazım. Yani az önce, beş dakika önce dünyaya hükmeden belki interneti üzerinden, işçilerine hükmeden, telefonuyla ona buna emirler veren o adam, beş dakika sonra Allah-u Teala onu yakaladıktan sonra bir de bakıyorsunuz ki öyle bir hale gelmiş ki kaçması mümkün değil. Ve aciz bir durumda yakalanıyor. Evet. İşte insan böyle aciz. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam diyor ki: Eğer Allah Teala kula günah işlemesine rağmen mal mülk veriyorsa bilin ki bu istidraçtır diyor. Ne demek istidraç? Yani Allah Teala kulu derece derece sapkınlığında, azgınlığında, küfründe, isyanında ne yapıyor? Arttırıyor. Neyle arttırıyor? Verdiği mal ve mülkle. Yani Aleyhisselatü Vesselam sözü çok açık. Onun için Selef hep korkmuş. Yani İmam Ahmet'ten nakl buluyor. Böyle öğrencilerin etrafında toplanıp ondan ilim talep etmesi, insanların onu sevmesi, her yerden gelip ondan ilim talep etmeleri. Diyor ki Ahmet, İmam Ahmet, bunun istidrac olmasından korkuyorum. Bunun istidrac olmasından korkuyorum. Yani allah Teala'nın beni böyle fitneye götür götürmesinden korkuyorum. Ama şimdi... Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki günahlar gırtlağımıza kadar batmışız. Her şey yolunda gidiyor. Bir taraftan ticaretimiz çok iyi. Öbür taraftan dünya hayatımızda bir sıkıntı yok. Allah-u Teala habire veriyor. Bir eksik yok, bir sıkıntı yok. Ve günahlar o oranda artıyor. Seviniyoruz. Diyoruz Allah'ın iyi kuluyuz demek ki değil mi? Veya Allah'ın iyi kuluymuş. İşleri de iyi gidiyor. Halbuki yani Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bilin o nedir? İstidraçtır. Altıncı hadis An-Mu'az radıyallahu anh Ba'atheni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe kal İnneke te'ti kavmen min ehlil kitab Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam ashabını ne yapardı? Çeşitli ülkelere çeşitli kabilelere gönderirdi. O gönderdiği insanlara dini anlatması bu dine tebliğ edip davet etmesi için Bunlardan bir tanesi de Muaz ibnu Cebel radıyallahu an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, geçen haftaki Kitab-ı Tevhit hatırlarsanız mesela Ali radıyallahu anhu'yu Yemen'e ne için göndermişti? Evet, gördüğü her sureti yerle bir edip parçalayıp yüksek kabirleri de yerle bir edip dümdüz yapması için göndermişti. Muaz ibnu Cebel de ne için gönderiyor Aleyhissalatü Vesselam? Yemen'e Tebliğ için gönderiyor. Diyor ki aleyhisselatü vesselam, sen diyor te'ti kavmen min ehlil kitab ey Muaz kitap ehlinden Yahudi ve Hıristiyanlardan bir topluluğa gitmektesin. Yani hazırlıklı ol. Gittiğin insanlar Mekke'nin müşrikleri gibi böyle pek ağzı e, laf yapmayan insanlar değil. Bilakis bunlar iyi konuşan seninle tartışabilecek insanlar hazırlıklı ol diyor. Kitap ehli böyle insanlar. Peki onlara davet edeceğin şey ne olsun? Diyor ki: "Fallyakun awwala ma tad'uhum ileyhi." Ya da burada ki rivayette olduğu gibi "Fed'uhum ila şehadeti en la ve anni rasulullah." Onları Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına davet et ve benim de Allah'ın resulü olduğuma davet et. Bunlara şahitlik etmeye çağır onları. Yani ilk davet edilecek şey bu arkadaşlar. Yani bugün insanlara bakıyorsun. cemaatlere bakıyorsun, insanları dinin belli bir noktasından ne yapıyorlar? Çağırmaya çalışıyorlar. İşte güzel ahlak, evet çağırılması lazım. İbadet. Bu tarz şeyler. Ama bakıyorsun 20 sene geçmiş, adam hala ahlakı güzelleşmiş, hem hemhal olmuş, meşgul, gece kalkıp teheccüd kılıyor, kalkıp Allah'ı zikrediyor. Ama bakıyorsun ki başı sıkıştığı zaman yetiş, yetiş Abdülkadir Geylani diyor. Bunu öğrenememiş 20 yıl boyunca. Yani i̇lk öğrenmesi gereken şey hala onun açısından meçhul, bilinmiyor. Neden? Çünkü nebevi metodu cemaatler, nebevi metodu hocalar, önderler ne yapmıyorlar bilmiyorlar. Şayet bu hadisi okusalardı insanlar, bilselerdi ne yaparlardı? Bütün davetlerini öncelikle bu konuda yoğunlaştırırlardı. Derlerdi ki insanlara Allah Teala bizi tek bir gaye için yaratmış. Tek bir hedef için yaratmış. O da nedir? Allahu Teala'yı ibadette birlemek, yalnızca ona ibadet etmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabını bunun için göndermiş. Bunun için akrabalarıyla, amcalarıyla, hemşerileriyle arası bozulmuş. Bunun için Mekke'den kovulmuş. Bunların altında yatan tek sebep Allah Teala'nın Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın o gün için Allah'a yakınlaştırılacağı söylenen kimseleri kimselerin sembolleri olan putları inkar etmesi. Demiş ki Aleyhissalatu vesselam, "Lâ ilâhe illallah deyin, kurtuluşa erin, felaha erin." Oradaki insanlar da buna cevaben ne diyorlar? Ne diyorlar buna cevaben? Yani mesaj peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın mesajı çok açık. Ve onlar tarafından anlaşılmış bir mesaj. La ilahe illallah deyin, felaha erin. Ama bugün, biz desek insanlara, La ilahe illallah deyin, felaha erin. La ilahe illallah deyin, kurtuluşa erin. Desek, bugün bunu açıklamazsak eğer, altını doldurmazsak, bunun ne manaya geldiğini söylemezsek, insanlar inanın, bu kelimeyi söylerler. Bu kelimeyi söylemeleriyle birlikte, Mekkeli müşriklerin yaptığı yanlışları yapmaya devam ederler. Neden? Çünkü mananın ne olduğunu bilmiyorlar. Ne demek La İlahe İllallah? Mekkeli müşrikler bundan ne anlıyorlar? Anladıkları aynen şu. Ayette böyle zikrediliyor. Birbirlerine diyorlar ki Ece'alel alihete ilahen vahiden Bu adam bu sözüyle ilahları Latı, menatı, uzayı, hubelli ve diğer Kabe'nin içinde bulunan bütün putları ibadet olunan ilahları Ece'alel alihete bütün bu ilahları ilahen vahiden tek bir ilaha mı indiriyor? Yalnızca Allah'a ibadet etmemizi mi söylüyor? Bizler, yaratanın Allah olduğunu kabul ediyoruz. Öldürenin Allah olduğunu kabul ediyoruz. Ve bizler, günahkar kullar olduğumuz için, aynen böyle konuşuyorlar Mekke'li müşküler. Günahlar Günahkar kullar olduğumuz için allah Teala'ya yaklaşmaya layık olmayan insanlarız. allah Teala bizim dualarımızı bu, bu halde olduğumuz üzere kabul edemez, etmez. O halde bizler, kendi aramızdan iyi olarak bildiğimiz, bizden önce yaşanmış yahut bizimle beraber yaşayan salih kimseleri, salih kulları aracılar koyarak, onlara ibadetler yaparak, Allah katında ne yaparız? Saygınlık kazanırız. Allah katında dualarımız kabul olur. Diyorlardı. Ve la ilahe illallah kelimesini duyunca, allah Teala'nın da dediği gibi böyle tüyleri ürperiyordu bunların. Hangi bakımdan? Huşu bakımından bu kelimenin Maneviyatını anlamalarından allah Teala'yı birleyen bir kelime, tevhid kelimesi olduğundan dolayı değil. Hangi bakımdan? Tiksinme bakımından. Kibirlenme bakımından. Nasıl olur da biz bu salih, Allah'ın veli kullarını aradan çıkarabiliriz ki, ey Muhammed diyorlardı. Yani o mesajı doğru olarak algılayıp ne yapıyorlardı? Yanlış bir tepki veriyorlardı. Ama bugün maalesef karşımızda bu mesajı anlamayan Hala bu mesajın kabul olunduğu zaman yapılmaması gereken şeyleri yapan topluluklar var, insanlar var. Yani bir taraftan la ilahe illallah diyorsun, tek bir ilah, ibadete layık Allah vardır diyorsun. Hiçbir ibadet korkmak, umut beslemek, haşyet duymak, boyun bükmek, zillet halinde bulunmak, yardıma çağırmak. Ancak Allah'a yapılır demek istiyorsun bu la ilahe illallah ile. Çünkü bu, bu demek... Ama bir taraftan da başın sıkıştığın zaman yetiş ya şeyhim, medet ya şeyhim diyorsun. Yani la ilahe illallah'ın tam tersi olan bir şey. Mekkeli müşrikler bundan dolayı la ilahe illallah demiyorlar. Çünkü la ilahe illallah derseler, la ilahe illallah dedikleri takdirde ne olacaktı? Hübele, lata, menata, uzaya gidip kurban kesemeyeceklerdi. Allah sana korkar gibi onlardan korkamayacaklardı. E bunu yapmadıkları için, bunu yapamayacaklarından dolayı La ilahe illallah kelimesini söylemekten kaçınıyorlar. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz Cebeli, öncelikle diyor ki, git oraya, insanlara tevhidi tebliğ et. İnsanlara tevhidi anlat. Şayet bunu kabul ederlerse, <gülüyor> eğer bunu kabul ederlerse, iş buradan sonra başlıyor. Bunu kabul etmezlerse, artık onlarla yani uğraşmanın, onlara güzel ahlak öğretmenin, onlara namaz kılmayı emretmenin Onlara zekat vermeyi emretmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü kabul olmayacak. Ya sen istediğin kadar namaz kıl, istediğin kadar Allah de, istediğin kadar Allah'ı zikrettiğini iddia et. Allah-u Teala'ya ortak koştuğun sürece bu zikretmiş olduğumuz, aktarmış olduğumuz surette senin yapmış olduğun ibadetler kabul olmaz. Sabaha kadar uyumasan, kendini uykudan mahrum etsen bile eğer bunu kabul ederlerse diyor ki, fa alimhum anna Allah'a kadiftar ede, عليهم kamsa salawatim fi kulli yam Onlara Allah Teala'nın her gün üzerlerine beş vakit namazı fars kıldığını öğret. Yani din öyle Müslüman oldum deyip kenara çekilip hiçbir şey yapmamakla cennete girilebilecek bir şey değil. Sorumlulukları var. Deminden dedik sen aciz bir kulsun. Allah Teala'nın yakalanması ise çok sert, çok şiddetli oluyor. Az önce saymış olduğumuz Şekillerden bir halde öleceğiz. Ya koltuğumuzda otururken, ya arabamızı sürerken, öyle değil mi? Ya uçakta yolculuk yaparken, ya pazarda elimizde poşet taşıyorken. Bu şekilde bir halde gelecek bize bu şey. Bu ecel, bu ölüm. Allah-u Teala'nın kul olarak bizden istediği ne var? Bir gaye var. O da ona ibadet etmek, yalnızca ibadet etmek. Bunun ibadetlerin en önemlisi de ne arkadaşlar? Namaz. Günde beş vakit namaz. Bunu da kabul ederlerse diyor Muhammed Nebi (s.a.v.) fa a'limhum Allah aleyhim sadaka tu'khad min Zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen Allah Teala'nın onların üzerine sadaka, bir sadaka yani bir zekatı farz kıldığını onlara öğret. Demek ki zenginlerden alınacak, fakirlere verilecek. Fa <gülüyor> inhum diyor bunlara da itaat ederlerse, bunu da kabul ederlerse Onların diyor değerli mallarına ne yapma? Değerli mallarına yaklaşma. Yani onların değerli mallarından, en sevdikleri mallarından zekat alma, sadaka alma. Sadaka verecekleri mal ne olsun? Orta olsun. Ne çok sevdiklerinden al ne de hiç değersiz olanlarından al. Orta olan, onlar için böyle orta derecede olan mallardan al. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, ve takki da'vet mazlum mazlumun duasından korun sakın yani çünkü diyor ki fe innehu leysa beyne beyne Allah'ı leysa beyneha ve beyne Allah'ı hicap mazlumun duasıyla Allah arasında bir perde bir engel yoktur dua ettiği zaman Allah Teala ne yapar onu kabul eder burada da ne anlıyoruz nebi sallallahu aleyhi ve sellem zulüm konusunda bizleri uyarıyor, ümmetini uyarıyor. Zulmetmeyin diyor. Zulmedenin diyor, doğasından, bedduasından kaçının. Zira onun doğası nedir? Kabul olunur. Allah'la onun duası arasında ne yoktur bir? Perde yoktur. Evet, burada kalalım. İnşallah önümüzdeki hafta Allah ömür verirse 7. hadisten itibaren aynı BAP'taki hadisleri okumaya devam edelim. İnşallah... Önümüzdeki hafta bu babı bitiririz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve atubu